Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala resulünl Muhammed. İnşallah konumuz hicretin i Nebi'nin Mekke bölümü. Hicret bölümü konusu uzun olduğu için ikiye ayırtalım bunu. İnşallah bu akşam Mekke bölümüne, <gülüyor> Rasulullah da bu inşallah Orangay Kütür Merkezi'nde, Me Medya'nın bölümü oldu inşallah. Hicret, göç anlamına geliyor. Göç iki türlü oluyor. Bir isteğe bağlı. İş, işi icabı, sağlığı icabı insan göç göçerek gider. Bu, yeni konuya girmiyor bu. İkincisi, zorunlu hicret. ...norunlu, mecbur hizmet veriyorlar. İşte bu, bu konuya giriyor bu. Hemen peygamberlerin çoğu, tamamı değil çoğu... ...bu acı yaşadılar, acı yaşadılar, hicreti yaşadılar. Önce bakalım inşallah, hicretin nedeni, altyapısı neden gerekti hicret, Nekke'den. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Peygamber'in verildiği andan sonra eşen tarihi nübüvvet deniyor. Nübüvvet'in 10. yılında en acı yıl olduğu o yıl. Peygamberimizin sevdiği çok eşi Hatice Valimiz vefat etti o sene. Üç gün geçince Ebu Talip Amca Peygamberimiz'in vefat etti. Biri içeride, Peygamberimiz'in tesliyle eden yoldaşı, arkadaşı bir dışarıdaydı böyle. Yusil-i de Ebu'liyev denen kafir, o Amca Peygamberimiz Ali Hazreti'nin ama o kafir, müşrik, o da Kureyş'in reisi oldu. Kabinin reisi oldu böylece. Şey. Artık Peygamber Hazretleri'ne, Ekiye Mükerreme'de görev yapma izni vermediler. Baskı altında, zulüm altında. Nasıl ki su duramaz, hakan su. Ünü kapansa bile yeni yol bulur. sağ gider, suha öder, kırılır hatta yerin altına gider, öte bir tane çıkar, der. İşte bu şekilde Pegamenlik görey Pegamenlik muterremdir. E ne yapayım? Bu yaptın diye peygamberler. Pegamenler Yani canı torbada ya canı derdeye koltukta, O şekilde birer devam. Mekke Mükemmel devri yapamayınca taif'e gitti. Taif. Yakın Mekke Mükemmel. Elikemet aşağı kadar Mekke Mükemmel'e. Hadi ziyad al Azat-ı Kölesi Zeyd. Tayyip'e gitti fakat imtihanın da en zorlu günlerinde genelde eğer bir insanın başına imtihanlar üstüne geliyorsa kişi buna üzülmemeli, sevilmeli muhteremler. Nedir bu? İnşallah çabuk bitecek. Aksı hayırdır böylece. <Gülüyor> Aleslüman azleri payefe gitti. Onları İslam'a davete başladı. Bir ay devam etti böyle. Yolda, çarşıda, her yerde böyle insanları üzerine uğraştı, uğraştı. Bir tek kişime gelmedi. Peygamberim. Zor günleri Halbuki bu din insanın olacak, yeryüzüne hakim olacak, hekim olacak, tek güç olacak yeryüzünde, kesin bu. Ama o anda onun zahmetini Peygamber çekiyor, güç günlerine. Hatta son günü bu sefer taşlatılar Peygamber, taşlatıldı Peygamber, taşlamaya. Ve Valla Hazreti önüne geçiyor, istepil oluyor taşlara, her oldu, kanlar içinde. <gülüyor> Peygamberimiz ayaklarından yaralandı, kazar hakkı içerisinden. Döndü arası taburdan böyle. Mekkemi geldi. Artık Mekkemi Kireme'de, ancak hac mevsiminde yabancıları davete başlıyor, yabancıları. Hacı o var mıydı? Vardı. Yani İbrahim kalan bir hacı vardı bir şey bozulmuş, değişmiş. Ama da hac diyorlar. Hacın ayları aynı aylardı. Öyle girer değiller Araplar. Ekmeği köreme <gülüyor> 11. yıl Lübevetin. 13 yıl kaldı kalorda peygamber bekledi. 10 yılda Medine'de kaldı. oldu 11. yıl. Bir gece. Gece yarısından sonra Tabi her tarifte bir karanlık. Peygamber Hüseyin Madriyatları Akabe civarında gezerken baktığı karşılayan bir gölgelere geliyor. İnsan geliyor. Yaklaştı onlara altı kişi. Tabi selamlaştılar. Ondan sonra nerelisiniz? Medine'liyiz. Hangi kableden? Hazreciyiz. Hazreci. İki kabile Medine'de. Evimiz Hazreci. Peygamber hastalığı buyurdu onlara, oturur musunuz biraz, bir tanışalım, bir sohbet edelim. Yani yalvarıcasına, bir peygamber yaptı. Yani bana diyeyim yaptı. Yalvarıcasına, oturur musunuz? otururlar otururlar Önce Aleyhisselam Hazretleri kuran Ayet okudu, Ayetler okudu Kur'an-ı Kim okuyor bunu? Resulullah. Kur'an ehli o. Ona indi kuran Kerim böyle. Ona indi kuran Kerim. ayet okudu Okulu Kerim'den. Orada, o gecenin karanlığında, ıssız yerde bir manevi atmosfer oldu orada. Çok duygulandı bunlar, Medine'liler. Bir defada bir duyuyorlar Allah'ın kelamını. Baklar ki farklı bir kelam ver. İnsanı etkileyen, duygulayan böylece. Salih Ham Hazretleri Açıklamasını yaptı. Biraz sohbet yapınca. Bunlar nasibi tabi olan, nasip olan ne yaptı? Bunların günü uyandı. Taltı ve manevi haz oldu. Ruslanacak oldu bunlara. Peygamber'in sonunda durumu açıkladı. Arkadaşlar, ben de senin bir kulum. Yetim büyüyen, yoksul büyüyen, Garip büyüyen bir kulum benim sengi böyle. Rabbim bana peygamberi verdi, Bunu yapmaya mecburum. Sizi Allah'a davet ediyorum ben size. Tevhid inancına. Allah bir gelişe alır. Her şey yaratan odur. O da müktüren maliki. İllefalı duyunca bunu şimdi dinleyenler böyle bir peygamber sözünü. İllefalı duyunca bir şok bunlar bir peygamber deyince. duyunca bir şok oldu bunlar bir peygamber deyince. Bir şaşırıyor kolları aralarında. Birbirine bakıştılar. Ne dersin diye birbirine bakıştılar. Sırada dedi ki peygamberize sen bize müsaade et de. Bizler de, de kenarızda görüşelim bu konuyu. Kendi aramızda gizlice. Konuşa Peygam Peygamber şeklinde kenarıya. Konuştaki kendi aralarında. Aldıkları malevi haz ile ruhsal zenf feyiz ile uyanmış zaten de o gece arasında. ...mübarek gecelerde, etkilemişler bunlara da ve karar verdiler Müslüm olmaya. Dediler ki, ismi ne? Muhammed Aleyhisselam. Biz de dediler Müslüm olacağız, dediler buna karar verdik. Peki bakalım. Legalizm-i Mâdretleri kim İslam'a yine geliyorsa elin tutardı saniye ve tatil vereceği. Kadın ise tutmazdı böyle karşıda. Buyurun bakalım, kuul yarısıyla bakalım böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü. Bunu söyleyince bu altı kişiye bir fiiz geliyor bunlar. Yani, Rutsal fiiz böyle. Ağlama geliyor bunlar, tamada kendilerine, sevinç gözdeşlerine böyle. Taltlı bir ağlama böyle, bir fiiz geliyor bunlara. Bunların başı esadbin Züra' hazretleri, esadbin Zürare bunların başları, bunları hazret kabristen bedi'nin elinde ki yar sünal şimdi. Bak böyle çok tatlı peygamber yanında bulunmak, onun sebebi bulunmak, o kadar tatlı ki cehennem tatlıymuş terimle. Ben, ben şimdi cehennem evet. istemem, frisulayla Allah olabilsem. Cehennem tatlıdır, o mali fiiz benim. Dediler ki, Ya Resulallah, biz kalalım vekrede hayır Hayırdır, kalmayalım. Dönün Medine'ye, münevvereye. Orada İslam'ın tebliğ edin. Siz dedik, İslam'ın temel taşları, medeniniz siz altı kişi bile. Dönün Medine'ye, orada bunu çalıştın. Dönün Medine'ye, döndüler buna tabii münevvereye gittiler. Böylece. Ama duramıyorlar şimdi. Esad bin Züriah başlarında, o daha girgin ve sürügeçten kişiydi Medine-i Münevvere'de. Bunda ev sohbeti başladı. Ev sohbetleriyle, kurma bahçelerinde, tenayi yerlerinde biraz gizlice aşağı vurmadan sonra da başladı bunlar. Birliklediği kadar tabi. Elhamdülillah Medine halkı daha yatkın İslam'a. Rabbim Rab, on üç tarafı oraya gönderir. Resulullah Aleyhisselat'ı gönderecek oraya. Bu defa bunlar ertesi yıl, on ikinci yıl nübüvvetin, yine geldi bunlar Hac Mevsiminde. Sonra on iki kişi. İkisi de eviz kabilesinden. Eviz hazret diyorum. Bundan aslında iki kardeş kabilesi bunlar. Fakat zaman aralarında düşman da girmiş. Yalnız böyle bir savaşa birbirlerine böyle. Devamlılardan savaş aralarında böyle. Gençler ölüyor. Ana baba ağlıyor. Kadınlar dul kalıyor. Yetim kalıyor çocuklar. Devamlı savaşlar bunlar böylece. <Gülüyor> Eyyus kabilesi de İslam sı sıçradı bunlardan. 12 kişi yine geldiler. Yine aynı yerde Akaba yakınlarında. Yine gece yarıştan sonra burada buluşlar Peygamberimiz'in ahtereyemler. Yani günümüzde buluşamıyorlar ancak haberi. Peygamberimizin muazzam baskı var böyle. Hatta gelen yabancı da baskı var böyle. Taşlıyorlar, bakar ediyorlar, dövmeye kalkıyorlar, nişe kalkıyorlar böyle müşrikler. O kadar korku bir baskı, zulüm. <gülüyor> Yine tabi altı zaten bunların sahabe. Değerleri tabi iken, onlar sahabe oldular şu arada. O makama çıkınca, maneviyat, iman, kamerine değişiyor orada. Yine arada Ayet-i Kerim okudu Aleyhisselam Hazretleri. Yine sohbet yaptı. Sonra Peygamber'e biat aldı. Söz aldı böyle. Biyat bu sebeple. Ne üzerine? Allah'a şirk koşmamak. Tevhid. La ilahe illallah. Allah birdir. Allah'a ilah yaptır. <gülüyor> Bütün zerrat-ı cihan en küçük varolarda bile Allah'ın emrini, tasarrufundan her şey. O da birbirinin yerine egemeni. Sonra zina yapmamak üzerine. O dönemde zina çok aşka yapılırdı böyle. Bir de sirikat, hırsızlık, mal çalma. Çalmamak üzerine. İftira etmeme. Bir de evladını öldürmeme. O dönemde biliyorsunuz Arap'lar... Genelde kışıklı öldürülüyor, diri diri. Yani yere gömerliyordu bunları. bunları. Bunlar bizden bir aldı bunlardan. Bunu yapmamak üzerine. Bu tabi kabul ettiler bunlar. Dediler ki Ya Allah biz evler tabi Elhamdülillah Müslümanız ama İslam'ı tam bilemiyoruz daha fazlasıyla. Bize bir muallim gönder İslam ötecek böyle. Tabi o güne kadar İslam'da tamamlanmamış. Kur'an ayet-i kenar pederbeğe geliyor evvelce. O bile kadar bilinendir Yani o anda yalnız namaz kılınıyor. Namaz fazla onun da. Oruç farz değil. Zekat farz değil. Şim farz değil bazı zamanlar evvel. Hulusi Aleyhisselam Hazretleri, göndereyim birisini, gönderdi. Kim? Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr Hazretleri. Genç. Bunun anne anavası çok balıklı böyle zengin de bunlar mekem mükerremede. Anitsbos ismother karşı bunlar, müşrik bunlar böyle. Bu genç İstanbelambul da Pergamon arımanın yanında bence. Çok zekası vardı. Her ay dikemi ezberlerdi. Pergamon'da çok bulduğu işi İstanbul en iyi bilen bu iken işte böyle. Bir de yumuşak huylu. Kalp kırmadan altın şeyi e bunu onun yana verdi, Medine gitti burada. Bu yüzden bu defa Musa bin Ümeyr, o bahçelerin Medine sohbetlere, ev sohbetleri, kır sohbetleri, başlayan sohbetler derken böylece, o anda kırk kişi olmuşmuştum onlar orada, Musab gidince oraya. Yalnız bir kişi var Medine'ye mübarede, onlar biraz çekiniyor, onu görmesi çekiniyorlar. Çünkü bu? Sad bin Muaz bin bu ahzalteri, evs kabinin reisi. Çok sert yapılıyor. Hırşım insan, asla asla kestiği kestik. Tüy keşim dediğim mevverde onda çekiniyorlar. Bir gün onlar oturmuş yere bir ederken bir evde Saymaşlı geldi. Saymaşlı, elinde kılıç, dal kılıcı böyle sert yapılı böyle kızlara geldi böyle. ''Ne oluyor bunlar?'' diye böyle bir şey girdi, başladı bağırmaya. ''Hadi Musal, yumuşak ya muhtemelen.'' ''Efendim'' dedi, ''Bak biz de burada sohbet edebiliriz böyle böyle.'' ''Bak lütfen otur biraz, biz buna devam edelim, sen bizi biraz dinle.'' ''Eğer yanlış olmazsa bize söyle, sen bizi yol doğru, doğru göster.'' ''Eğer beğenirsen bu dileğe girersin.'' Vermezsen serbestsin bu şekilde diyor. Bir dinle biraz bir şey bakalım. Derdiye tatlısı yılanı deline çıkarır. Sağ ağzı yumuşadı muhtemelen böyle. Şimdi gerçekten bir anne veya bir baba küçük çocuğuna mesela bir derse geliyorum der. Buraya gelir misin? Gelirim der. Böyle. Yani bu tepki böyle. Yani yankı, ses yankısı gibi böyle bir şey bunlar böyle. Oturdu. Kadın önce Kur'an okudu, çok güzel bir sesi vardı. Tabi Kore ı e de anlamını bilerek, her rafiyetin anlam anlamını böyle ve gönlünden, kaleminden bütün hücreleriyle ayet okunca Sa'de bin Boğaz kişi yumuşadı Muhtemelen. Mümkül oldu yani, yumuşadı böyle, yumuşadı Muhtemelen. Sohbetler başladı. Sohbetler başladı. E, Peygamber hayattan bahsetti. Sohbetlerinden örnekler verdi. Saad-ı Boğaz tamamen kendinden geçti. Dedi ki, ismi öğrendi. Ya Musab dedi. Bu din güzel bir şeydi böyle. böyle. Güzel bir şey bu bu şekilde. Allah bir, bir dedi taşla tapınız böyle böyle. Şunu yapıyor bu şekilde. Nasıl bu dine girilir, ne yapmak gerekir dine girmek için? Hazreti Musab tut elini onu aynı şekilde muhteremler. Kurya, süre bakan dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah reşhedü enne Muhammeden abdi ve Resulü. Hazreti sahabe muazzam muhterem de elhamdülillah bir soru oldu böyle. Eğitim reisi böyle. Kalktı hemen. Gitti kabreşlerine gitti. topladı Bütün camı topladı. Ey cemaat! Erkek kadın. Ben Müslüman oldum. Size de emrediyorum. Eğer benim, ben size ben, reisinizsem beni seviyorsanız siz bu giriniz böylece. O anda yüz kişi birden imana geldi. Yüz kişi birden. Geldi. Bir toptan birden böyle. Dedi ki sağ bunlara artık de bile gidi toplamayın dedi. Aşıkar hep Aşık veydan toplanan belirledi. Namaz kılanı da belirledi. Serbest onları belirledi. <Gülüyor> yıl. Oldu 13. yıl. Peygamber'in son Mekke'deki yıl, 13. yıl. Üniversite. Hazreti Musab beraber yine Mekke'ye geldiler. 75 kişi. İkisi kadın. 75 kişi yine Mekke'ye mi Mekke kiremi geldiler? Haç Mekke'den geldiler. Yine tabi gizlice Söyleniyor anlaştılar, aynı akabe'de buluştuğu gece arasında orada buluştular ne böyle? Yani ne kadar zor şartlarda mı tabak mıdır böyle? Yani cennet üzülüyor mu tabak mıdır ne böyle? Yani yaptığımız yerden cenneti kazanma biraz zor mu tabak mıdır ne böyle? Üzülür cennet bakın ne böyle? Geri gece arasında orada buluştular 75 kişi. 12'si sahabe. Yerler tabi indi. Onunla tabi burada sahabe oldular. Ne oluyor sahabe olunca? imanı bir üst derece çıkıyor. İman bir üst derece çıkınca kişi onu kendine fark ediyor muhtemelen. İmanı böyle. Allah'a imanındaki yakınlık, haritaya yakınlık böyle çok farklı halil oluyor böyle kendisinde. Yine orada o kadar Aleyhisselam Hazretleri sohbet yaptı. Neler ki bunlar Medine'liler? Yirmi kişi. Ya Resulallah sen burada kalmadılar Mekke mükerrmede. Bir <gülüyor> dönemler gözümüz burada kalıyor. Arkada kalıyor gözümüz Medine'de. Biz de rahatız. Sen bu düşman arasmasın böyle. Baskı işkeni arasın bu şekilde. Medine'lilerime gel. Zaten kadere gidecek öyle belli bu yana bu aslında. Her şeyin bir tabi sebebi var, vakti var. Hule Aleyhisselam'a dediler onlara. Benim bediğine davam ediyorsunuz da ama elimde külfetim var ama yani böyle. Müşrikler de bana düşmanlar bunlar. Bediğine saldırırlar, savaş çıkar. Benim uğrumda ölmeye hazır mısınız? Hazır görürsünler böyle. Söz mü söz? Übiyat edilir böyle. Tekvada ikinci biat dönemine biat alındı. Beyansını kabul etti. Medine'ye gitmeye icabet otaylar. Bunlar döndüler ve diremini tekrar. Bunlar tabii yüzlerce kişi açtı orada. Medine diyarının yarı yakını Müslüman o zamanlardan bir halkının. Ama çalışıyor durmadan böyle. böyle. Aşık artık ben her şeylere. <gülüyor> Beygmaneyse matereri Sabah olunca buyurdu ki, eshab-ı kiramına, eshabın artı Medine Medine'ye hicret böyle. edilmeli. Daha evvel yasaktı Medine'ye kaçmak Mekke'den böyle. Ve serbest buyurdu böyle. İsteyen gidebilir burada. İsteyen gidebilir. İlk yine kim oldu muhacindan? Ebu-seleme falan. Ebu-seleme, ilk bunu der. Bunun duyduğu gibi bir gideceğini, müşter yaptı kendisi, dayanamadı işkencelere. Hanımını aldı, Ümmü Selem'e, kızı Zeynep'e onu aldı. Bir deveye bindi bunlar, gizlice mekreden çıktılar bunlar. Ama yolda yakalandı bunlar. Kim yakadı bunları? Hanımının akrabaları yakadı bunları. Durun bakalım nereye? İşte şu bu yok. İndiler kadını, kızı indirirler, sen gidelir buna alıkoyan onları, bunların kapıları bir yere. Tabii o sıra gitti onlara mı dinlemiyor böyle. Başladığı sahabeler ama gizli. Gece yarısından sonra karanlıkta. Şimdi muhteremler, ben bazen şöyle düşünüyorum evde, kendi kelimede böyle bir tefekkür oluşturuyorum bu şekilde. İnsan sırf Allah için dini uğruyor, dini yaşamak için böyle evini terk ediyor, malını terk ediyor, eşler için terk ediyor. Evini bırakıyor. Yani kolay bir şey değil. Yani kolay bir şey değil. Her şeyini terk etmek, ancak bir devesine biniyor, devreyi sürün bile götüremiyor, göze batmayayım diye. Yani ne alabilirse, yani çoğunun parası olmuyor o zaman da fakir böyle. Işte. Parası olan tabi parasını alıyor böyle. Ama gizce böyle, bir ikişer kişi böyle, böyle başlarlar. Yanında Sömer adınız deri. Yanında 20 kişi, 19 kişi, 20 kişi bunlar böyle. Bunlar öyle baktı demedi. baktı. Önese geldiler Kabe'ye muazzamaya. Tawaf ettiler Kâbe'yi. Kuruluşandılar. Okeyi bu şekilde. Halife meşhinde döndü müşriklere. Ey müşrikler. Benim gidiyorum böyle. Kim arkasınız altta eşiyorsa Altma, akıme geçtim tamam ya burada böyle. Bana teşekkür edenler onlar sevecici gittiler. Şimdi kim kaldı? Rekimi kermede, Resulü Ale Hamdete vere. Hazıbekir asadi, sabi olarak müteheddeler. Kadınlar var, erkek olarak bunlara böyle. Şimdi biliyorsunuz bir başkomutan veya bir devlet başkanı önce kendini güvene alır. Peygamberlerin de bir kanıtı bu. Önce sahabelerine gönderiyor, kendi düşmanı kendi kalıyor. Hz. Bekir çok yumuşak yapılmış yani. Savaşı değil böyle. Hastalığınız zaman çok genç deneyimsi onda vaziyette. Onlar varlar. Sahabeler yani Müslümanlar Mekre'den giderken... Öyleyse sevindi buna müşrikler, Mekke müşriğindir bunlara böyle. Bir oh yani kurtulup bunlandırdı böyle. Yani belki bize kaldı. Onlara göre onlar pislik haşar böyle sahabeler. Sevindiler. Ama sonra uyandılar. Uyandılar muhtemelen. Düştüldüler şimdi bunlar. Ne oluyor bu durum bu şekilde? Medine'de iki kabile vardı Medine'de. Azeri'ye bir kabile var bir düşman kabile bunlara. Savaşları bunlara böyle, böyle. Bunlar işte barıştı bunlar. İslam'ı da barıştırdı da bunlar iki kabileyi. Bir de buradan gidenler katıldılar. katılırlar. Dediler ki de Muhammed'e de gelirse Medine'ye onun başına geçerse etrafında bütün kabile Müslümanlar toplanırlar. Medine'de bir ordu olur dedi. Güç olur burada böyle. Mekke'nin de Yolu oradan geçiyor, Şam yolu, ticaret yolu, Mekke'de ne böyle. Mekke'de ekil olmuyor, hurma da olmuyor Mekke'de. Onların tek geliri ticaret, Şam'dan Yemen'den. Medine'de Şam yolu üzerinde onların... Bak iş tehlikeli şimdi, muhtemelen böyle. Korkma başlarışında bunlar. Niye kaçırlar o Müslümanları? Toplanır bir ev vardı. Benimle netbe deyen böyle. Toplanır burada orada. ...tabii kim çekiyor başı? bu Cehir, kafir. O baş toplanıyor bu arada. Ne yapalım? Durum bu şekerleştiğini böyle. Ne yapalım? Durum tehlikeli. Durum kritik şimdi böyle. Medyenin büyük güç oluyor. Tam yolunda bunlar bunların da. İblis de, şeytanın başı, o da geldi oraya. İnsan şeklinde. Neş, kabir reisiyim diye. O da yanına geldi... Yani peygamber düşmanlığını oradan belirerek... ...yardıma gelin dedi böyle şey. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Derler ki bazıları... ...Muhammed'i... ...Aleyhisselam Hazretleri'ni... ...bir hapseleyelim böyle, hapseleyelim, tutukalım bunu böyle. Bir zindanda... ...mahzen yeri altında, bir havasız bir yerde... ...şey yapalım... ...kaplarata kilit Orada bir diyerekten bir an ekbat almışım, su atan bir şeyim ben. Orada bu şekilde. Dedi ki, Ebu Cehil bu olmaz. Müslümanım bunu duyarsa, ondan bunu bu şekilde böyle. Ödürler bunu bırakmadılar bu şekilde böyle. Peki ne yapalım? Yine biri bir fikir ileri attı. Onu elini kuluna bağlayıp, onu bir deveye bindirelim. Deveyi şöyle bırakalım. Bu kızın çölde, ıssız çölde, aç, sus, kalsın, hırsız orada. İblis'e baktılar, olmaz. Bunu duyarsa Müslümanlar kurtarlar bunlara bunu. Bu da onlar. Bu da garanti değil. Ne yapalım? Ebu Cehil sonsuz o söyledi. Onu öldürelim. Onu öldürelim. Tamam, tamam. Ama kim öldürecek? Öldürmek onlara göre Halk Peygamberimiz kolay. Fakat sonra iş dönüyor kan davasına. Bini Haş, Haşimoğulları çok kalabalık. Rekiyem-i Kereme'de. imana gelmeyen de var böyle. Ama ölüm oraya girdi mi iş kan davası dönüşünce birleşecek bu sebeple. Bunun için burada bir çekince vardı. Ebu Ceren kafir bunda yolunu buldu. Şöyle teklif etti. Her aşiretten her gruptan, kabiliyeden böyle genç seçelim böyle. Yani hırsız, starroş, ahlatsız, pis böyle. Nasıl varsa böyle gençte seçtirelim bunları. Bunları bile kuyuş verelim. evli gece biraz basalım. Hepsi birden kuyuş kursundan yatarken böyle. Şimdi burada belli olmaz, karanlıkta böyle. Haşimoğulları toptan bütün kabiliyeden aşamazlar. Diyet az olurlar. Kapanıyorum bu şekilde. Oo, çok güzel bu fikir böyle. Karar mı karar? Bu şekilde karar verildi. Akşam olsa hava kararınca e, e, sarılacak şimdi. Karar gereği önce sevsizli gençler, katil de seçildi böyle. Acımasız, merhametli böyle, ahlaksızlar seçildi. Tabi bunu ödülecek bunlara kendine verecek bunlara da. Görev bunlara bildirildi. Hava ha, kararınca peygamın evi sarıldı, kuşatıldı muhtemelen herhalde. Ebu Cehil orada. Bakın Ebu Leheb de orada, orada. E, amcası peygamın, amcası, öd evet, amca. O da orada muhtemelen O da orada böylece. Evet. Nehküm Aleyhisselam adaletleri evinde hasta peygamın yanında kalırdı, onun evinde kalırdı böylece. Hep iyi hava, karamı beklediler. Artık gelen kişiler gitsin, ses olmaz dertem beli. Ev kuşatıldı. Artık bir Ebu Jel'den en büyük katiller, baskı yapmak için. Cevler aleyhüm geldi. Ne izlemek örtüklerimi getirdi? Ne izlemek bir kellesi kefir olayı örtüklerin başı mı tutarlar? Girme okun fazla. Er yani mealan buyurdu, Habib ekrebim. Kafirler sana tuzağı kuruyorlar, yapmak için toplandılar. Şunu sana yapmak için... Cevâb-ı Aleyhisselam Ya Muhammed... Rabbin emrediyor. Sana izni çıktı. Sen evvel kişi al yarana, Medine'ye geçir. Geçin, Medine'ye gitsen efendim. Aleyhisselam adretleri Ali'yi çağırdı yanına, o başkalarında. Ali gel buraya, geldi. Ali, Cevâb-ı geldi. Ayetlerimi okudu. Rabbim bana emir verdi, izin verdi. Ben inşallah medine hicret edeceğim. beraber. <gülüyor> sen burada birkaç gün daha burada kal. Sen ematör mü bu insanların? Bunlara sen şunu şunu şunu, şunu kişiye ver, ematör bunu yerine ver. Yalnız dedi bu gece işte şu anda sen mi yaptın ya çak gitme mi yaptın? Biliyorum ya yaptım ben. Biliyorum bu ört müşrikler bakarsa pencereden diniyatı zannışsınlar böyle. Onu oyalar bu şekilde. Ama korkma Ali. Bir şey yapamazlar. Ya hala böyle dedi böyle. Yani bu bir nevi intihar olmuşlar yapmakta böyle O anda Rabbim muhteremler iki melek Cermi Hikâil Aleyhisselam onlara buyurdu. Ey Cebrail'im Ey Mikail'im, ikinizden biri ömrünü diğerine versin, biriniz ölün. Kim kim ömür, ömrünü, hayatı kalan ömrü verecek? Ya veremiyor, veremiyor, kere bakıyor, ona bakıyor, canlı tatlı onların da. Burada Mevlam, bakın dedim meleklerim, Ali, Resul-i Ekrem'in de yatan, şu anda. Onun yanı canlı falan bu şekilde. Gidin, onu bekleyin, bak Yere başlığında ayak uydur muhteremden böyle. Peligim Aleyhisselatı Tehri hazır yatınca oraya, yani zaten yere böyle yani yere yapışık yere böylece, o zaman orada cam olmazdı pencerelerde muhteremden. Cam olmazdı böylece. Habibi'ye ip tel bir şey bağladı böyle o kadar şey, öyleydi böyle. Tabii burada görüyorlar Peligim'in yatırı sanki, onlara göre böyle. gül Görüyorlar. Peligim Aleyhisselatı Tehri, Evden çıktı mu temeller? Yasindeler okudu. Föyün layüsüne kadar, föyün layüsü yurun, onlar seni göremezler. Önüne akalını set yaptım öyle amire vereceğim. Yeni alırsam bir avuç toprak aldı yerden. Toprak aldı, bizi atıyor ömberler. Her birine toprak, Allah hepsi gitti toprak böyle. Başları, gözleri, üstleri toz topak oldu vereceğim. Bir avuç toprak oldu. Böyle diki yollar kuşatmışlar. Yani sımsıkı. Arada boşluk yok. El gözüyorlar ama Mevlam tabi göstermeyince göre muhtemelen. Aralardan bir aralardan biri sıkışık bir onlar onları telefonla arasından geçti. Aresamatleri çıktı gitti o aradan. Onlar bekliyorlar. Biraz sonra yine ondan bir biri geliyor yanlarına. Durum örmeye geldi öyle baktı, baktı bunlar dalgın dalgın duruyorlar. Yüzüne baktı, yüzü hepsi tozla bakış Ne oldu sizlere? Ne var bizde? Bir bakın bakalım. Bir keneye geldiler. Allah ona bu ana bakıyor. Her toz bu işinden belirgi. İki Mahmut karşıda bu işim var. Mahmut karşıda burada da böyle böyle. Alt bir şey o, o toprağ. Karşıda da burada da belirgi. Olur mu ya? Baktılar işte hazırlık altına yapmadılar. Yata yata yata ve kalktım. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben. Önleştireyim mi ona? Bana bir şey yapamadı tabii. Bu sefer çılgın döndü bunlar böyle. Elden kaçırdık diye av onlara göre böyle. çılgın döndü bunlar böyle. Ebu Ceheli denen bir kafir ödül koydu. Kim Muhammed'i yakalarsa ölü deri yüz deve. Onlar en kıymetli Mekke'de çölde deve müterim. Yüz deve, kimin onu sahip olursa kişi zengin veriyor. Yüz tane deve. Ya bunlar dişli erkeği var, doğruyor bunlar, sütürüyor bunlar, yavru doluyor bunlara böylece. Artıyor bu böylece. Yüz deve ödül de koydu ya, bu şerife. Kime karşısında ölü veya diri yakalarsa yüz deve ödül koydu. Ne kadar varsa be çapulcular, pişte varsa eline kılıcını alan, baltayı alan, kazmayı alan Haram başladılar, peygamberimiz aleyhissalatu vesselamlar. Peygamberimiz Medine'den oradan çıktığı gece nerede o geceldi, o gece bilmiyor bu sır bu. Bilmeyeceğiz. Ersi günü öyle baktığında Hazreti evle gitti. Öyle baktığında. Neden Mekke'de öyle baktığında eve çekilir, şekildir. Duramazamaz efendim. O eve gitti, kapı vurdu. Kim o? Enem -en Muhammed Resulullah. Buyur Ya Resulullah. Hazretleri aldı bunu. Bu Aleyhisselam'ın dedikleri. Ya Ebu Bekir Rabbim bana emri verdi. Hicret için emir verdi. İzin verdi Rabbim bana. Ben de geleceğim ya Resulullah. Hazretleri daha gitmek istedi önceden. Gitmek istedi. Diyerek giderken sahabeler birkaç sene geldi. Ya Resulullah ben de gideyim Medine'ye izi, izin veriyor musun? Sen bekle bakalım. Belki bir abi edersin. Tabi belki ya Allah bunu be, Kesin tam bunu be. Onu sordu böyle. Ben var mı varmış yolla beraber de o Bekir başta alamadı hem böyle, tamamen kimse ne böyle. Sevinçiden böyle, sevinme beraber. Oradan çıktılar oradan. Cebeliz Sevr deniyor. İdmany biliyorum muhtemelen orasına böyle. Cebeliz Sevr yani Sevr Dağı. denen. Oraya gitmeliyiz ama ziyaretler gitti. Muhtemeler orada bir mağara varmış arada eski bir mağara pek böyle kullanılmayan bir mağara varmış. Oraya girerler mağara mağaraya girerler bunlar. Mağara mağaraya kadar Hazibekir e böyle geriden gelirdi. Mağara kapısına gelince dedi ki yoroslar sen dur bir dakika burada. Önce ben gireyim. Pek ya, peki ki önce girdi. Neye girdi? Gene de hidlolar oldu bu arada gündüzleri ortaya geldi. Gölge oldu, sıcak oldu, kaşardı. Yılan böyle. İşe girdi böylece. Bahta yılan delikleri var. Onları tıka böyle Üstü başını kopardı böyle. Yani bir deli kalın bir şey kanla tıkayacak böyle. Oraya geldi. Buraya aşağıda girdi. O bir yumurt peygamber esas seri Hazreti Bekir'in dizine yaptı. Başına koydu o tane de. oturuyor. Ayran da topunu da deliğe e, dayarmış yılan deliğine. Biraz e, uyuma başladı. Hemen daldı o Bir yılan varmış o da zehirli bir yılan. Çıbak istedi. Halbuki ayana bir daha birkaç defa dokundu. Dinlemiyerek şaştı, çekmeyince ısırdı. Sok yani zehirli bir tane. zehirli yılan. Halbuki canı yandı böyle. Ama ayağını çekmiyor. Resulullah uykusu bozulmasın diye. Bak bu böyle. Yani kolay mısın değil mi sahibi olmak? Düşün mü tenermi böyle. Zehirliyle ayağını ısırıyor. Canı yandı böyle. Elinde olmadan gözünden yaş geldi. Yaş geldi gözünden. Ayağını çekmiyor ama Resulullah rahatsız olmasın diye böyle. Ama bir damla yaş. Yanağına geldi. Ve uyandı. Ne var Ebu Bekir? Yok bir şey arkadaşlar, oturdu da ayın çekordan, yılan mı bir arkadaşlar çek olsun bakalım. Çıktı yılan çıktı mı böyle, çıktı böyle. İkilili böyle, yarısı bir ikili bu şekilde. Eğer mucizana bağlayı, ey yılan, neyse benim sahabime bu ayın sürüsü bu şekilde, nasıl sürünsen bunu mu bu severecek? Dedik yarısıyle Allah, ben de bilmem kaç sene önce. Bu mağaraya girmişim gölgelenmeye. Ben buradayken bir grup bana gelin mağaraya, mağar emlakteye geldiler. Bu mağaraya taahhütler, konuşuyorlar kendi aralarında. Ahır zaman peygamber gelmesi Daha doğmamış ama belki de orada peygamber yapacak. Saray e giderken bu mağarada kalacak gizikay mağarada kalacak. Bak, bakın, tamam, yani mağarada kalacağı da. Kaderde var mı tam bir şey yaparacak. Bede diye yalan böyle. Meleklerden bunu duyunca aşık oldum sana yararsa diye böyle aşık görmeden sana aşık oldum. Seni görebilme ümidiyle dedi böyle. Ben burada ekildi bu şekilde dedi böyle. Tam seni geldim durunu karşıyam gördüm. Evet bunu engel oldu böyle. Devrersiz müdahale ettim bu taraflar. Tırık aldı böyle işaret parmağına. Sürünce, hem acısı geçti, hem zeli geçti muhtemelen böyle. Şimdi, Peygamber'in iki muciz vardı Peygamber. iki çeşit muciz var böyle. Biri zahiri, harici deniyor buna böyle, bir de zatı böyle. Harici dıştan böyle, bir de zatı. Peygamber'in zatı yani kendi mucize bütün bedeni muhtemelen böyle. Yani Türkçe muciz tabi olmuş böylece. Biraz sonra... Bu arayanlar peygamber Hazretleri'ni bir bölükte başımı bir har denen müşrik azın kafir başlarında büyük grupta böyle çapulcular bu Aramışlar, Cebelert Aramışlar mağlup geldiler. Mağlup kapsa geldiler. Geldiler ama peygamberden sonra Rabbi bir örümcek göndermiş mühtemelen. örümcek. Büyük bir örümcek göndermiş böyle. Mağaranın kapıya büyüdü o kadar eğilip girilip girilip birazcık hani böyle. Kapıya örmüş örümcek. Anı böyle. Örmüş anı örmü öyle böylece. Şimdi örümcek ağa tabii biliyorsunuz biraz arılık olur böyle, şeffaf olur, içerisinde gösterir. Peki ne oldu şimdi? Örümcek görevini yaptı. ağını ördü kapıya. Rahim bir rüzgar verdi. Bir rüzgar esti. tozlar o kapıya geldi, önceki postaya geldi, önceki tozdan tozlanınca matına kayıp mat olmuştur ya da göstermiş bir şey göstermedi bir şey gibi baktı bende. Önceki belli ama İki iki tane güvercin geldi, çift güvercin. Yumu yaptılar şabtec kapının ağzına, bir güvercin yaptı oraya yumurta üzerine yaptı böyle kurkuyattı senin belirleyeceğim. Şimdi gelir oraya kafirler ayaklar tabi bunlar eğime görülmüyor. Baktiler ki mağarayı bulduların mağarayı. Burada olabilir belki de. Bakılım içerisine übey denen kişi çok onurlu, kibirli, büyük tasen bir kişi. At üzerinde o. ile güldü. Ama ahmaksızı bir, aptal sınırsızı bildiğim bunlara böyle. Muhammed dün kaçtı böyle. Dün baksana buraya böyle örümcek yuvası. Eski bir yuva bu dedi böyle. Tozlanınca eski bir şey böyle. Buraya girse örümcek yuvası bozulurdu. Daha burada örümcek yuvası, yumurtası var burada, yuvası var. Yumurta burada kırılır bu şekilde böylece. O kahkahada bunlara gülünce, bunları aşağılayınca bazı aklına gelmiş. Yani gelmişken bakan demiş ama diyememişler. utanmışlar muhtemelen de. Geldiler. <Gülüyor> Onlar böyle konuşurlarken İçin üstü Hazretleri de artık bu tren duramı yerine renklerine girmiş böyle, korkudan verecek. Canı esirgemiyor böyle. Ama canını verecek yine kurtaramayacak ama Resulullah böyle. İşi gidiyor bu şekilde. gitiyor artık o kadar şeyinden. Gitti bunlar. Dedi ki Hazreti Bekir Yarışır Allah. Ben ölsem, ben soda bir insanım, bir şey yapak etmez. Ama sen bir peygambersin yarışır Allah. Son peygambersin. sen denir böyle. Medine halkı seni bir türlü bu şekilde. Sana bir şey olursa ne olur halimiz bizim bu şekilde? Burada peygamberimizle lahin ellemanda. La tahzen inna Allahı mi anave böyle. La tahzen. Üzülme bizim Eyübekir. Allah bizle beraber sen beraber. Baba kave Mara'ya bir tırapuna baktı o deniz gördü böyle. Deniz muhtenden orada bir gemi gemi orada dem bir şeyde Mara'nın kapısında bekliyor o şunda oturuyor böyle şey. Tabii bu denizciyor burada başta böyle. Rabbi yaratmış öyle böyle şey. Bir melek yani Cevbu Aleyhisselam, geminin kaptanı orada bekliyor oturuyor şey böyle. böyle. 3 gün kaldı mağarada. 3 gece. Orada kaldı 3 gece. Eshab-ı Kiram'dan yalnız Hazreti Bekiye bunasıb oldu. Peygamber ver 3 gün beraber kalmak, gece gündüz bir yerde kalmak. Aynı mağarada kalmak böyle Peygamberle. Nasıl buldu ta böyle nasip oldu bu? Tabi ne olduğunu onu bilir o zamanlar o anda. Allah'ın küsü Hazretleri müsteremler. Yalnız peygamberlik olmadığı için peygamber olamadı. Her makam aldım onu ben. Her makam aldım onu ben. Resulullah'ın yanında böyle, o can pazarında, mağarada, mağarada şu, bu şekilde. Üç dünden sonra iki deve getirildi. Kalbuki bunu temin etmişti. Hazretli kölesine. İki deve bir oraya getirdi. Deveye bindiler. Oraya çıktılar şimdi. Medi-i doğru sefer oradan başladı muhtemelen Alisa Mazretleri normalden gitmedi. Önce deniz tane gitti. deniz oraya gitti böyle. Otorakta gitti. Hepi oradan gitti. Ondan sonra tekrar sonradan tekrar yola geçti. Cürbete yani geçti oraya. Yolda tabi çok mucize oldu yoldan muhtemelen böyle. Mucize oldu böyle. Şimdi dedim ya, güvercin iki güvercin Şimdi Mekke'li güverciler, onların torunları mı? Onlar işte mutlular. Mek, var şimdi Kabe'de bir giden Kabe'de güverciler var tabii Onlar da Kabe'de taahhüt eder. Ama etrafından üstü uçmaz öbür zümrütler. Taahhüt ederler. Onlar, yani güvercinin geçti onlar, torunları muhtemelenler. Bir de örümcek de, heygamızda koruduğu için, koruduğu için. İkinden sonra, iki, gözü ikinden sonra, ikinden sonra, ikinden sonra, nasıl sonra, ikinden sonra, ikinden sonra, ikinden sonra, ikinden sonra, ikinden Hatta o mağara kapısına, müşrikler yaklaşırken, daha gelmeden onlara gelmeden Cebrah Seyyid'e vardı. Ya Rabbi, şimdi müşrikler, arayanlar, resul resul ekemini mağara'ya gidebilirler. Rabbi bana izin ver. Gidiyor mağara kapısında resul ekrem ben ben bekliyordum, muhafız olayım. Yalvardı. Buyur Rabbim, cerrah bayramı sıra gerek yok. En zayıf varlığımı göndereceğim, en zayıf varlığımı göndereceğim, okuracak onlar, en zayıf varlığımı. Ne oluyor abi Örmeyecek bakın. En zayıf, onu göndereceğim bu arada. Giderken yoldaşının damına oturup Peygamberin beraber tapaçta yoldaşının bunlar bir çadır vardı yol üzerinde Ebu Muhabide biri gecebe çadır yaşıyormuş orada. Hayatı çadırda yaşıyor. Oraya geldiler. Hazreti Bekir in deveden E'ye gidilir sahibi beyt ev halkı ev sahibi yanuza dedi eğer bir şey varsa yiyecek bir şey varsa, kuruma süt ne varsa yanınızda yiyecek bir şey varsa, parasını alma, alacağız dedi böyle. <gülüyor> e mahvede yokmuş hanımı, az At atike diyorlar buna, ismi öylemiş yani. O çıktı, dedi ki, evimize bir şey yok. Olsaydı dedi, parasını verir de dedi, Bir şey yok böyle, yani süt de yok, kuruma da bir şey yoktu bu şekilde. Dekamız dev üzerine şöyle baktı bir koyuncaz yaşlı koyun hasta koyun ama bir delik kemik kalmış kesiti gelmez otoma gidemiyor sürüle beraber hasta yatıyor bir yerde. Dik dekamız atekeye kadına izin verirsen de bu koyun sağlı mı kadın geldi ya bak sen koyuna Aslı koyun, yaşlı koyun otlama gidemiyor, bir deri kemik yani kesmemeti bir şey yaramaz. orada duruyor bu şekilde böylece. O süt veriyor onda da böyle. Sen i̇zliyor musun bize? Ya, al bakalım merak ediyorsan. Bir kab getirsen bana bakalım. Allah Allah. Kadın bir kab getirdi. Diğerimiz besmeği şef çekti, biraz sahile ile hep sığadı koyun memelerini bir an bahsırıdı, sanki muslu aşar gibi. Siz başla Kab doldu. İçti bunu, İçti hepsi beraber. Hem tekrar şey yaptı. Kendi işte. Bu sefer büyük kap işledi. Onu doldurdu. Bunu kadına verdi. Değil orada ayrıldı. Biraz sonra Korece geldi. Ebu Mahat geldi. Mahat dedi ki, süt olmadığı halde büyük hap dolu. E, çölde kim o süt? Getiriyor onlara tabii. Dedi bu süt? Dedi, bilmiyorum dedi, buraya da birisi, iki kişi buraya geldiler. de çok maray bir kişi. O da bizim hasta huyunu sağdı. İki de içildi, üçüncüsü bunu bize bıraktı bu şekilde böyle. Nasıl bir kişiydi? Orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü. Ama çok nuru dedi böyle. böyle. Çok nurlu dedi, harakalıma böyle. Böyle insan da böylece. Aa, o da peygamber dedi böyle. Mekke'de çıkan peygamber o dedi böyle. Eğer burada olsaydım ben ona böyle giderdim de bu şekilde belirirdim. O tabi. tabii bir kabile vardır benim Müdüş diye. Benim Müdüş diye bir kabile. Ondan geçerken iki tane devi görmüşler kabiledeki bazı kadınlar çocuklar haberleri kabileye. İki tane böyle yabancı geçiyor burada. geçiyor. Ebu Şeyl her tarafa haber salmış her tarafa kabilelere. ...Yobay kabile hapse almış. Kim yakarsın Muhammed Ebu Bekir'i ölü diri? Yüz deve ödün. Ödü var O kabile biri varmış. Adı Süraka. Süraka. Yani on kişiye bedel. Yani savaşçı, kılıççı böyle. Kahraman kişi böyle. Bir korkunç bir insanmış. iri yarı. Bu kendisi. Bu duyunca böyle yüz deve ödünü duyunca... İki devana geçsin duyunca kabir önünden altına biliyor peşe düşüyor tekrar böylece. <gülüyor> Peygamberi Peygamber, semavatlere Hazretleri hiçbirine bakmıyor o giderken. Hep kro okuyor böyle. Peygamber de anı kro okuyor. Böyle. Hafif sesli bir de anı kro Hiçbirine bakmıyor böyle. Halimsin gazetleri o gözle böyle sağa bakıyor, arkasına sağa bakıyor, yana bakıyor gözle bu şekilde böylece. Bağdat'ta kaza bekçi karşı atı geliyor ama e, Dili dizin geliyor böyle böyle. Korku çekiliyor böylece. Biraz yaklaşınca tanıdı. Ya Allah Basıldık. Sıraka geliyor. E, üzülüm Allah bize beraber ya. Bilmesin. Allah bize beraber. Bizim <gülüyor> Eylem gidin de emredin dineye Bu şekilde böyle biz. biz. Allah bize beraber. Aşağı yukarı 20 metre yaklaşınca artık Sıraka seviniyor ama. Tamam bunda yakadamadığı böyle. Yüz deve sahibi oldu. Köyün patron olacak şimdi olacak, ağız olacak gün ağız yok. Onlar çok kadar sevinmiş iş onlarda böyle. Bir metre kala birden bire hayvan dört ayağı yere çakıldı miktarı. Dizine kadar böyle. Sıkıştı böyle. Onun da sıkıştı. Kendine çıkamıyor. Batı çıkamıyor şimdi böyle. Sıkıştı. Mengene gibi sıkışıyor bunlara böyle. Anadığı ki bu kişi boş değil. Bu ondan bu. Dedi ki, adını duyuyor. Ya Muhammed dedi. Allah dua et. Allah beni buradan kurtarsın. Ben size dokunmayacağım dedi böyle. Ben de size bir tane gelmeyeceğim ben. Sana söz veriyorum böyle. Belki söz verince ben de dua etti, kurtuldu. Dedi ki, Ya Resulallah, ben size beraber geleyim dedi böyle. Ben de size korun dedi böyle. Şimdi babuz olayım. Ben size beraber geleyim mi? Yok, sana gerek yok. Allah koruyor bizi. Gelme. İleride gelirsin ama, İleride gelirsin Ne yani. zaman ki artık bu İslam kurulacak, bu den büyüyecek gelişirecek, o zaman gelirsin bize yani. böyle. Hatta bir emanet, abi, güvence bir dereye bir yazı verildi onu böylece. Suraka yolda gezilme, eve gitmedi. Bekleden gelenler, başka bir gelenler arayanlar. Onlar hep girişi verdi. Ben bu sıra aradım. Bu yolda yok. Başta girdim ben. Hepsi giriş yolda. O yaptı böylece. Sonra bu sıra kalmış dönemler. Raduhan Medine'ye tabi geldi. Mekke'nin fethinde. Mekke feth oldu. O zaman bir geldi. Eldeki Güvence'ye o ...yazıyı göster peygamberselerine, kendini tanıttı. O soruları meclitte... ...burdu peygambersel Suraka'yı. Ey Suraka dedi böyle. İran'ın hazineleri... ...Medine'ye gelince... ...altın ve elini takıracaksın, altın ve elini böyle. Sen takıracaksın burada böyle böyle. Bakın, oyuncu komisinin halin. Tabi an bir şey bundan böylece. Henüz zaman Meydin İslam devleti Arabistan'da sınırlı karşıda İran, Sasan Devleti İmparatorluk Roma bir tarafta dünyanın iki süper gücü bunlara verecek. Onlar tabi savaşılmaz dediği bir efsanevi güç onlara göre, inançlara verecek. Böyle kaldı böyle. Sıra Mustafa'nın kısa bir zaman Hazreti zamanında veya halifeli zamanında İran Fethol İran. İran fet olduğu, hadis sahibi vakaze teri de garibetleri gönderir Medine'ye, beşte biri derite gönderilir, 70 deve, 70 deve, hep değerli eşyalı, altını, inciler, şunlar, bunlar bir 70 yükü birlik gönderdi. Tam akşam çıktılar, Develere geldiler, beşte biri geldiler böylece. Gitmişler yük. Gelder Ali Fu'lmır. Ya emreli müminen işte biz İran'dan geliyoruz böyle bunlar gayret malları. Nereye kalan bunları? Onda medeni yok onun acem bir oda ev yok onun böyle. Acem meşit en büyük boş içerisinde böylece bir çıplar böyle. Dik Aslı Fu'lmır Surakaya o güçlü kuvetti ya. Sen başımızları bekledin bundan bunlar böyle mağbuzun sahibi böyle. Sıra kazetleri öyle bekliyor tabii gece onlar böyle. Yere baktı şimdi böylece görmediği mücevherler, inciler, mercanlar, yakutlar, artık çeşidi çeşide böyle taşlar, şunlar, bunlar böyle yola bir de altı halkalar. Araplar bilmiyor o zaman kadar bileceğini olduğunu derken. Küpe biliyorlar böyle. Bir de bunu takarlar, diye, bir ayaklık takarlar hal ya. Ayaklık takarlar. Ahvalde takar da böylece, biliyor birimiz sırada para mı vereceğiz? Sırada baktık ki altın, yoray bir altın böylece, yüzük desem bu parmatı durmaz mı yüzük? Bile bu, küpe desem kulakta durmaz. Ne acaba derken böylece, ene taktı altın yıldızlarını ver. Taktığı alan başladı, aklına geldi. Yani birer taktı taktığı müjze. Altına gelen müşteriler bir daha bir muzda yolda bir muz daha böyle tabi yol uzun yani sekiz gün dokuz gün sürüyor böyle devre gidiyorlar şöyle o zaman yollarda öyle satış yapan dükkan yok o zamanlar benimten böyle ancak evde bir şey bir şey verirse böylece bir çoban askerler çobana. Dedi ki hazır bir çobana dedi koyun çoban dedi ki koyunlar nerede bizim versen bir de biraz alalım bundan neyse parasını verelim dedi ki bu koyunlara sağla koyun değil bunlar erkek bunlar bu şekilde böyle. Yani dedi bir kesim var dedi ona size <gülüyor> ben sizin sağladım onu içtim ben şu anda siz çıkın ondan bu şekilde böyle. Buraya peynir Hazretleri, izin verirsen benim, ben sayem onu böyle, e sağa maçta çıkmadım böyle böyle. E indi muhteremden, yanı çekilme böyle sağlık tabi, o abi işte işler tutmuş işince. Şimdi çaban dedi ki, sen kimsin böyle? Adım Muhammed, Resulullah, Allah'ın Resulü Peygamber'im demişler, kardeşi. Onlar, ben de geleyim seninle beraber, muhterem böyle. Şimdi gelme, sonra gelirsin ona şey bu şeye, Ondan sonra artık Medine'ye doğru alındı. İnşallah tabi Medine bölüm inşallah. Sıvı açtım inşallah. Adapazan'ın inşallah, inşallah yaparak sohbet inşallah. Şimdi gelelim inşallah. Iki yıl başına gelelim. Hizy yılbaşı. Sahabelerin çoğu yaşı belli değil mi muhtemelen doğumları, sahabelerin yaşı belli değil. Tamamen şey yapar böyle. Neden yaşlıyor belediyeli böylece? Bir tarih başlangıcı yok. Yani şu tarihte doğdum. Başlangıcı yok böyle. Ne var o zamanlar Arabistan'da? Mekke'de, Medine'de Arap kabirlerinde? Bazı olaylar, tarih başlangıcı olur, bazı olaylar. İşte filan kabirlerin savaşından önce doğmuşum. Kabirden iki sene sonra gelmiştim deyse böyle... Bunlar anlatılır böylece. Sonra bir sel olmuş meşhur selden sonra hep olaylar bu şekilde. Filan kabiresinin ölümünden sonra işte doğmuştum gelmişim. Şu bu. Karmaşık işte böyle böyle. Ne zaman bilmiyor böyle böyle. Sonra fil olayı oldu. Fil olayı hatırlayınlar. Ebre biliyorsunuz Yemen'den geldi kabir yapmak için. Bu fil ordusu orada helaf olunca Kuşlar geldi, merikan, evabı kuşlar geldi bunlara, hareket ediyor bu Bunu herkes gördü orada, Gözler gördü. Bir fil var başlarında var, adı Mahmut fil adı böylece. Bu orada da helak oldu. Kuşlar geldi deniz sahilinden, kuşlar geldiler. Her kuşun ağzına bir taş, iki ayağında iki taş, pençelerinde böyle, üç taş taşıyanda. Taşlar sanki kimyasal bir mermi muhtemelinde taşlar <gülüyor> Atıyor yukarıdan taşı, baştan giren alttan çıkıyor muhtemelinde böyle. O muhtemelinde gelip alttan çıkıyor muhtemelinde böyle. Bakın bunlar böyle. Yani kimyasal bomba sanki bunlar, bir. taşlar mermiler bunlar bu şekilde. <gülüyor> Terekolü tabi bu ordu. Şimdi azı cemaatimiz Peygamber Ali Samazit'e Kur'an-ı gelirken her ayeti kerime itirazı her ayeti kerime itiraz dediği müşrikler böyle. İnkarları bunlar böyle. Tanımadılar böylece. Yan fil gelince, elemten ekev sözü gelince her günü kapıdıklar. Her sonuçum bilir bu şekilde bunu. Sonra bu fikir olayı olunca her tarih başlangıcı battı, unutuldu. Fil olayı bu başa geçti bu. Bu başa geçti. Ne zamana kadar? Peygamberin nübübetine kadar, Peygamberin gelişine kadar. Peygamberin nübüvvetine peygamber verilince bu sefer başlayan nübüvvetinin birinci yılı, ikinci yılı bu başladı bu şekilde. Haberi. Sonra hicret olayı başladı. Bedir Savaşı, Ulusal-Hendek Savaşı, Mekke'nin fethi, Peygamberin vefatı. Fakat da oldu şimdi muhteremler. İslam mevveti büyüdü haris zamanında, yani dünyada tek süper güç oldu dünya, tek süper güç oldu dünyada. Üç kıtaya yayıldı, Azerbaycan-Yemans alındı muhtemelen böyle, Afrika kısım alındı, Nusretra alındı, Doğu'da İran tam fethedildi, Hindistan'a Afganist alındı, Hindistan'a kuzey alındı, büyüdü, tabi resim yazışma oluyor, emri gönderiliyor, arkadan başka gönderiliyor, Abi nasıl soyumalar bazen böylece acaba hangi önce geldi tabi biliyordu tarih şundan falan. İnsan arasında ticaret gelişti büyük tüccarlar gelişti buna geliştiler bence Evet senet sebebi yazma gerekiyor ama tarihe bir şey yok. Kimi Hendek savaş almış kimi O savaş almış kimi Hicet almış karma karışık bir şey bu şekilde. Hasmer toplu sahabeleri. 10 yılda dey 17 yılın toplumları. ne yapalım bir karar vermeliz buna bir şekilde böyle. Belli bir tarım başlığımız bakalım. Bir tarım başlangıcı olsun. Bunu da bilinsin böylece. diye. Tabii, kimi işte fil olayını gelen alalım. Kimi peygamber doğumunu alalım. Hicri alalım. Şu bu derken böylece. Fakat büyük bir çoğunluk hicri aldı, almadı. Hicri almadı. Hicret oldu böyle. Neden bunu aldılar? Hicret ile beraber ne oldu muhteremler? Elhamdülillah o karanlık sayfa kapandı muhteremler. Karanlık gece bitti. Mekke'de aslında bir cemaat iken Müslümanlar, ezilen bir cemaat iken Mekke mükerremede cemaat. Vede'ye gelince elhamdülillah İslam devleti kuruldu. İmparator oldu, dünya hakim oldu muhterem. O alındı. Şimdi elhamdülillah bu akşam mütevveller İslam aleminin elhamdülillah hic yıl başı sı Tabii elhamdülillah sevilerim buna inşallah hayırlara vesile olsun İslam Müslüman hakını inşallah. Ama de gerekiyor ki bilmiyor çok sönük işi bu tabeyle. Hıristiyan yıl başı aydan önce de biliniyor. Muhterem. İnsanlar şüksleniyor, okullar süsleniyor. Çoluşlar bunu biliyorlar. O güce artık evlere şunlar bunlar alınıyor. Hidere getiriliyor, çerez alınıyor, meyve alınıyor. Bir şahşı oluyor muhtemelen. Böyle. Putlar ne ol baba denir. hep hepsi Putlar bu çevre dikili bu şekilde. İnşallah bizim muhtemelen bu geceyi, inşallah biraz canlandıralım muhtemelen. Biz olmasına mesela, mesela namansın işte mesaj çekimi böyle şu olsun bu olsun bu şey inşallah tedirik şeklinde verecek olsun. Bir de eğer bir şey götürün, bağışlayın muhtemelen işler, bu bugün inşallah veren muhtemelenler. Ve elham inşallah İslam'a hayırlısı bu bu yılbaşı inşallah muhtemelenler. İşte İslam'ın inşallah bu kaderi değişecek inşallah yakında muhtemelenler. O zaman gelin muhtemelen inşallah, gelin inşallah vereceğim. Ne kadar varsa gülbetleri, göç edenler varsa Müslüman kardeşler, inşallah vatanda kavuştu bunlarda da, illa tari Fatiha.